Ağabey Allah'tan Şeytan'ın Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillahi Rabbi al-Alemin. Salat ve selam olsun size, seyda leveline ve lahirin. Ve ila cemil imbayi vel murtalin. Ve ila cemil uliayi. Ve alhamdülillahi Rabbi <gülüyor> al el ifaoları husrası ve aşkı anlamaya çalışıyorduk. Allah'ın her efalinin aşktan tecelli ettiğini anlamaya çalışıyorduk. Allah kullarına nasıl muamele ederse etsin, o mutlaka onun aşkından, muhabbetinden, rahmetindendir. Yardım etmeyi dilemiştir. Kulunun kazanmasını dilemiştir. Kulunun Hazreti insan olmasını dilemiştir. Meleklerin secde ettiği varlık olmasını istemiştir. Yeryüzünde kendisine halife ayna olmasını istemiştir. Muameleyi de ona göre yapar yapmıştır. <gülüyor> Sıra Allah'ın zere fi ile gelmişti, bıraktı, bıraktı, bırakır. Bırakacak, bırakmaz. Aynı şey kul içinde geçerlidir, kul da bırakır, bırakmaz. Bırakmayı düşünür. Vazgeçer veya vazgeçmez. Alakayı kesti manasına gelir. Alakayı keser veya alakayı kesmez. Allah evet bırakmaz buyurdu. Ayet-i Kerime'de Allah'ın Resulü'nü, müminleri içinde bulunduğu hal üzere bırakacağını mı sandınız? Allah bırakmaz. Allah müminleri içinde bulunduğu hal üzere bırakmaz buyurdu. Mümin hangi halde olursa olsun nasıl bir imtihanla karşı karşıya olursa olsun, bırakması bilmesi gerekir ki Allah onu o hal üzere bırakmaz. Buna beraber Allah bırakır. Ne zaman bırakır? Allah-u ayet onlar imana karşılık delaleti satın alırlar. İmana karşılık küfrü satın alırlar. <gülüyor> İmanı bırakıp delaleti küfrü tercih edince Allah da onları küfür üzere, delalet üzere bırakır. buyurdu. Neyi anlamamız gerekir buradan? Allah'ın fiilleri kulun fiiline göre tecelli ediyor. Yani <gülüyor> kul bırakınca Allah da onu bırakır. Kul Rabbinden yüz çevirince Allah da ondan yüz çevirir. Kul Allah'ın ayetlerinden, vahiyinden yüz çevirince, Rabbini dinlemeyince, Rabbi de ondan yüz çevirir, onu dinlemez. Kul Rabbini görmezden gelince, muamelesini imtihanı görmezden gelince Allah da onu görmezden gelir. Onun için karşılık olarak ahirette öyle buyurdu. Bu ahirette de böyledir. Dünyada da böyledir. Dünyada böyle olduğu için ahirette öyle olur. O gün Allah onlara bakmayacak ve onlarla konuşmayacak. Onlar da Rablerine bakmamışlar, nazar etmemişler. Rabbim benden ne istiyor? Rabbim beni böyle bir imtihana tabi tuttu. Benim ne yapmamı istiyor? Rabbim neyi emretmiş? Neden razıdır? Nasıl yapsam seviyor demedikleri için Rablerine bakmamış. Dolayısıyla Rabbinin ayetlerini dinlememiş. Allah da O'na nazar etmez, onunla konuşmaz. Bununla beraber onu dinlemez. Öyle buyurdu ayet-i kerimede, günahkarlara günahları sorulmaz. Neden sorulmuyor? Çünkü kaybetmiştir. Sorulmaya bile artık değer değildir. Neden bunu yaptın Demeye bile değer değildir. Çünkü Rabbini kaybetmiştir. Kulun Önce bırakması gerekir. Neyi bırakması gerekir? Önce kulun La ilahe illallah deyip putlarını bırakması gerekir. La ilahe illallah demeyene kadar gerçek manada hak ile putlarını bırakamamış, nefsindeki putları terk etmemiştir, vazgeçmemiştir. Dolayısıyla da illallah diyemez benim ilahım Allah'tır diyemez. <gülüyor> Allah ayet-i kerimede onlar imanlarına şirki karıştırmadan iman etmezler. Yani la ilahe demeden illallah derler ama ilahlarından vazgeçmemiş, ilahlarını bırakmamışlardır. Nefsini, nefsinin ilahlığını bırakmamış ya da Allah'a şirk koştuğu her neyse, her kimse onları bırakmamış. O şirkiyle beraber ilallah diyor. İmanına şirki karıştırmış oluyor. Allah zaten şirk karıştırılmış imanı kabul etmez buyurdu. Onlara Allah'ın bir olduğu, tek olduğu, Zikredildiğinde hemen renkleri değişir, moralleri bozulur, suratları asılır. Ama Allah'a şirk koşulunca hemen yüzleri güler, sevinirler. Nasıl oluyor bu? Allah mülkün sahibidir, malikidir, melikidir. Buna beraber emir onun, hüküm onun, Allah emanet ettiği mülkü nasıl harcamamız gerektiğini, kullanmamız gerektiğini beyan etmiştir. Zekat vermek gerekir, infak etmek gerekir, sadaka vermek gerekir, yardım etmek gerekir, fakirlere, yoksullara, yolda kalmışlara yardım etmek gerekir deyince hemen nefis itiraz eder, ne der? Ben kazandım, bu benimdir. Ama eğer ona mal senedir istediğini yapabilirsin, istediğin şekilde harcayabilirsin dediğinde hemen yüzü güler, hemen sevinir. Zaten müşrikler de böyle yapıyordu. Onun için önce La ilahe demek gerekir ki İllallah diyebilelim. Her şeyi bize emanet, her şeyi mutlaka evet, bırakacağız. Neyi bırakıyoruz? Son nefese geldiğimizde dünyayı zaten bırakıyoruz, bırakmış oluyoruz. Son nefese gelmiş birine, bütün dünya senindir dense, bütün saltanatlar senindir dense, buna sevinir mi? Hayır. Rabbine gidiyor. Biliyor ki onun olmaz. Hakikati anlamıştır dünyayı bırakmıştır. Bütün sevdiklerini bırakmıştır. Artık hiçbirine dönüp bakamaz. Yetmez. Bir de Allah'ın kendisine imtihanı yaşaması, kazanması için verdiği bir de bedelini de bırakıyor. Onu da bırakacağını anlamıştır. Onu da bırakır. Mesele kazanmış olarak gitmektir. Allah'ın bırakın dediğini bırakmaktır. Bırakmayın dediğini de bırakmamaktır. Allah küfrü bırakın dedi, şirki bırakın dedi. <gülüyor> Bırakmak iki türlüdür. Biri zahiri, biri de manevidir. Mesela bir günahı bırakırken önce zahiri olarak bırakmayı Düşünüyorsun. Ama onu bırakabilmen için önce gönlünden onu bırakman gerekir ki o zahiri yanlıştan, günahtan kurtulabilelim. Gönülden bırakmayana kadar o yanlıştan kurtulamıyoruz. Rabbim bırak demiş, onun için. İmanımın gereği olarak Rabbimi tercih ediyorum, onun için bunu bırakıyorum deyip onu bırakır, ondan Vazgeçmiş oluyoruz. Sürekli bir şeyleri bırakmamız gerekir. Bir şeylere de sarılmamız gerekir. Allah öyle buyuruyor. Ayet-i Kerime'de Onlar, müminleri anlatırken Allah, onlar sevdikleri malı sevdikleri maldan Allah'ı sevdikleri için Allah yolunda harcarlar. Sevdiği, Rabbini maldan daha çok sevdiği için dünyayı, dünya malını sevmeyi bırakır ve onun yolunda harcar, kullanır. Allah yanlışları bırakın dedi, içkiyi bırakın dedi, faizi bırakın dedi, kumarı bırakın dedi, farlıklarını bırakın dedi, günahı bırakın dedi. Buna beraber, Namazı bırakmayın dedi. Namazda daimi olun, sürekli olun. Orta namazında evet daimi, sürekli olun. Onu bırakmayın dedi. İbadetleri bırakmayın dedi. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyordu. Eftal olan, faziletli olan, bizi faziletli kılacak olan ibadet az da olsa devamlı olandır. Evet, bırakmadığımızdır. Yoksa birden çok yapıp sonra orayı bırakınca o bizim faziletimizi arttırmaz. Ama devamlı olan bırakmadığımız, sürekli yapmaya çalıştığımız ibadet, kulluk, hayır, iyilik, güzellik az da olsa devamlı olunca bırakmadığımızdır. Sürekli yaptığımızdır. Çünkü o sürekli artarak devam eder. O sürekli büyümeye devam eder. Bizi büyütmeye devam eder. Bizi faziletli evet, kolar. Evet. Allah bırakır. Kimi bırakır Allah? Söyledim. Allah'ın fiilleri kulun fiillerine göre tecelli ediyor. Kul Allah'ı bırakınca Allah da onu bırakır. Kul Allah'ı unutunca Allah da ona unutulmuş muamelesi yapar, unutur buyurur. Kim Allah'ı unutursa, biz de ona onu unuttururuz. Onlar Allah'ı unuttu, Allah da onları unuttu buyuruyor. Onlar Allah'ı bıraktı, Allah da onları bıraktı. Manevi bırakma, unutma. Kul Allah'ı sevmeyi bırakınca, Allah da onu sevmeyi bırakır. Onun için öyle vuruyordu. Onlar Allah'ı sever. Allah da onları sever. Onlar Allah'tan razıdır. Allah da onlardan razıdır. Kulun fiili Allah'ın Allah'ın fiili kulun fiiline göre tecelli ediyor. Bu kulun kendi çabasıyla, gayretiyle, elleriyle, sahiyle, koşmasıyla kazanmasıdır. Her neyi Bırakırsak bırakalım, bırakmamamız gereken evet, sahibimizdir, Rabbimizdir. Onun için <gülüyor> Rabbimizin bizi bırakmasını istemiyorsak bizim de Rabbimizi bırakmamamız gerekir. Kul Rabbini zikretmeyi bırakınca Allah da onu zikretmeyi bırakır. zikir hatırlamaktır, unutmamaktır, unuttuğunu hatırlamaktır. Bununla beraber zikir şan ve şeref demektir. Kul Rabbini izzet sahibi, şeref sahibi kabul edip kıymet değer verince, unutmayınca. Neden dolayı unutmaz? Sevdiği için. Seven sevdiğini unutmaz. Allah da onu zikreder. Eskurunu eskurkum buyurmuştu. Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Zikretmeyi bırakırsan Allah da seni bırakır. Bırakınca ne olur? Bırakınca evet, şerefini kaybetmiş olursun. Allah'tan aldığın şerefi kaybetmiş oluyorsun. Yardımı kaybetmiş oluyorsun. Allah'ın yakınlığını, sevgisini kaybetmiş oluyoruz. Onun için kulun Rabbini zikretmeyi bırakmaması gerekir. Ona kulluk yapmayı, ibadet yapmayı bırakmaması gerekir. Rabbini tesbih etmeyi, hamd etmeyi, tevhid edip tekbir etmeyi bırakmaması gerekir. Ama kibirlenmeyi bırakması gerekir, rüyayı bırakması gerekir, hasedi bırakması gerekir dünyayla, malla, mevkuyuyla övünmeyi, bir üstünlük sebebi saymayı bırakması gerekir. Bırakmaması gerektiği şey, Rabbi için, Allah için kullarına, varlığa tavazu göstermesidir. Tavazuyu bırakmaması gerekir kibrin karşılığında. Riyanın karşılığında Rabbine samimiyeti, ihlasi bırakmaması gerekir. Bununla beraber malla, mevkiyle övünmeyi bırakması gerekir. Rabbinin güzelliğiyle, tecellisiyle Rabbine kul olmakla iftihar edip sevilmesi gerekir. Allah ile yaptığı alışverişten dolayı Sevilmeyi bırakmaması gerekir. Evet Allah bırakır ve Allah bırakmaz. Kul Allah'ı bırakınca Allah da onu bırakır. Kul Rabbini bırakmazsa Allah da onu bırakmaz. Öyle buyurmuştur Resulullah Efendimiz de Rabbin seni unutmadı, küsmedi, darılmadı, seni bırakmadı. Allah kulunu bırakmaz. Ama kul Rabbini bırakınca, O da onu bırakır. Cehalet ayrı şeydir. Bilmemek ayrı şeydir. Bilmiyorsa, bırakmış olmuyor. Bilmiyor sadece. Rabbine nasıl gitmesi gerektiğini bilmiyorsa, nasıl zikretmesi gerektiğini bilmiyorsa, Rabbinin tecellisine, muamelesine, imtihanlara karşı nasıl bir tavır alması gerektiğini bilmiyorsa, Rabbinin efadiyle karşı karşıya geldiğinde, Rabbi ona muamele ettiğinde ne yapması gerektiğini bilmiyorsa, bu Rabbini bırakmak değildir. Rabbinin emrini bırakmak değildir. Rabbinin rızasını, sevgisini bırakmak değildir. Bu cehalettir. Bu bilmemektir. Ama Allah ona öğretir. Allah'ın tevbesini, dönüşünü kabul ettiği kimse, Bilmeden, cahilce günah işleyip sonra onu öğrenince, anlayınca tevbe edip Rabbine dönenlerin tevbesidir buyurdu ayet-i kerimede. Bilmeyince Allah onu sorumlu tutmuyor ama ona sorumluluğunu öğretmek için Allah ona öğretir. Çünkü Allah kulunun kazanmasını istiyor. Bu her bir kul için böyledir. Ama Allah ona öğretirken de o öğrenmek istemiyorsa, başka tarafa dönüyorsa Rabbinden göz çevirmiştir. Dolayısıyla bütünüyle sorumludur. Hem de bir defa değil, iki sefer sorumlu olmuş olur. Hesabı iki defa olur. Birincisi öğrenmediği için, ikincisi de yapmadığı için. Öğrenmeye layık görmediği için. Eğer Rabbimizin vahyini bilmiyorsak, dinlemiyorsak, okumaya, anlamaya çalışmıyorsak, tefekkür edemiyorsak, etmiyorsak, Rabbimizi dinlemeye değer bulmamışız demektir, önemsememişiz demektir, ciddiye almıyoruz demektir. Öğrendiğimiz ilim ne olursa olsun, ne kadar olursa olsun, eğer Rabbimizi dinlemediysek, Rabbimizi ciddiye almamışız. Dolayısıyla ben biliyorum, ben anladım diyemeyiz. Öyle buyurmuştur Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Allah'ın kullarına olan üstünlüğü neyse Allah'ın kelamının da kullarının kelamına, sözüne olan üstünlüğü odur. Onun için her şeyi Rabbimizden öğrenmemiz gerekir. Allah'ın öğretmediği, vahyetmediği, beyan etmediği hiçbir şey yoktur. Hiçbir anımız yoktur. Nasıl düşünmemiz gerektiğini, tefekkür etmemiz gerektiğini, tefakuh etmemiz gerektiğini, tedemir etmemiz gerektiğini, nasıl akletip aklımızı kullanmamız gerektiğini en ince ayrıntısına kadar beyan etmiş, bununla beraber <gülüyor> örneklerle öğretmiştir nasıl yürümemiz gerektiğini, nasıl konuşmamız gerektiğini, nasıl hareket etmemiz gerektiğini, birbirimize nasıl muamele etmemiz gerektiğini, ailemize, çocuklarımıza, anamıza, babamıza, akrabaya nasıl muamele etmemiz gerektiğini, bununla beraber insanlara, muhtaçlara, muhtaç olmayanlara nasıl muamele etmemiz gerektiğini, varlığa nasıl nazar etmemiz gerektiğini, nasıl anlamamız gerektiğini hepsini bir bir beyan etmiştir ve her birinin Allah'ın ayetleri olduğunu evet, anlatmış, öğretmiştir. Kul ya Allah ile beraber olur, Allah'ın nazarıyla nazar eder, Allah'a göre bakar, Allah'a göre anlar. Allah'ın vahyine göre bakar, Kur'an'a göre bakar, Kur'an'a göre anlar. Allah'ın Resûlü'ne göre bakar, Allah'ın Resûlü'ne göre anlar, ona göre düşünür, konuşur, hayatı yaşar. Ya da nefsine uyar, şeytana uyar, birilerine uyar. Hayatı onlara göre yaşar, onlara göre konuşur. Onların hesabını yaparak düşünür, konuşur, hareket eder. Ya da Rabbimi kabul ediyorum der, Kur'an'ın bana indiğini kabul ediyorum der, ama ondan yüz çevirir. Yani onu bırakır, onu terk eder. Terk etmesi gereken, diğer insanların sözü olması gerekirken, bırakmaması gereken de Allah'ın vahyi olması gerekirken, Tam tersini yapar. Ya da işine geleni alır, işine gelmeyeni bırakır. İmanına şirki karıştırır. Dolayısıyla iki yüzlü münafık olur. Ben Allah'ın kuluyum der ama insanlara kul olmayı tercih eder. İnsanların söylediğini, Allah'ın söylediğini tercih eder. Ama der. Evet Allah böyle buyurmuş ama deyip söze başladı mı? İşte bu tam bir münafaktır. Gerisinde ne söylerse söylesin Rabbini kabul etmemiştir. Rabbinin sözünü kabul etmemiştir. İmanına şirki karıştırmıştır. Hatta öyleleri var ki benden daha mümin, benden daha Müslüman kimse yok der. Ama Allah'ın ayeti okununca ama der. Bir bahane üretir. Hatta böyle bir de İslam'a davet eder. Utanmadan. Kendisi Allah'a teslim olmamış. Nefsine, şeytana, dünyaya teslim olmuş. Ama Allah'a davet eder. Bunu yaparken kendini hidayette görür. Diğer insanları da delalette gördüğü için bunu yapar. Öyle buyurmuştu Allah ayet-i kerimede. İnsanlardan en çok hüsrana uğrayanlar doğru yaptığını zannedip yanlış yapanlardır. Çünkü onları bir de yaptıklarından bir karşılık beklerler. Yani sen Allah'a iman etmediysen, Allah'a şirk koştuysan, Allah'ın vahyini, ayetlerini kabul etmediysen, başkalarının sözünü Allah'ın sözüne, kelamına tercih ettiysen, buna beraber istediğin kadar ibadet yaptığını zannet. Sen Allah'ı kabul etmemişsin. Senin imanın yok. Sen imanına şirki karıştırmışsın. İmanın iman olmaktan çıkmış, kaybetmişsin. Bırakman gereken küfrü, şirki, nifakı bırakamamışsın. Onun için kul ya ihlaslı bir kuldur, iman eder, salih amel işler, buna beraber ihlas sahibi olur ya da ihlas sahibi değilse imanı kaybeder. İhlas sahibi değilse salih amel işleyemez. Çünkü ihlas da salih amel de imandan tecelli ediyor. Rabbini sevmesinden, Rabbine olan aşkından, muhabbetinden tecelli ediyor. Ne kadar imani varsa o kadar ihlası vardır. Ne kadar seviyorsa o kadar samimidir. Ne kadar seviyorsa ne kadar seviyorsa sevdiğinin sevgisini, rızasını o kadar şiddetle ister. Dolayısıyla hem salih amel işler hem de samimidir. İmanı da samimidir. İman, samimiyet imandan kaynaklanıyor. İmanıyla ölçülür. Dua ederken Ya Rabbi bize salih amel nasip demek, bize ihlas nasip et demek, ikramet demek, bize hayırlar işlemeyi nasip et, güzellikler yapmayı nasip et, cennetiklerin amelini nasip et, rızanı nasip et, yakınlığını nasip et demek yetmez. Hepsinin özünde, hakikatinde, İman'ı nasip et dememiz gerekir. İman'ı. İman büyüdükçe, kemale erdikçe, kemale yaklaştıkça ihlas da artar, salih amel de artar, hayırlar, iyilikler, güzellikler de artar, takvası da artar, Allah'a yakınlığı da artar, Allah'a dostluğu da artar. Ama iman artmadıysa hiçbir şey artmaz. Onun için Rabbimizden imanı istememiz lazım. Bunu isterken gereğini yapmamız gerekir. Gereği nedir? Gereği evet, vazgeçmektir. Bırakmaktır. Terk etmektir. Neyi? Küfrü. Rabbimizden, onun sevgisinden, rızasından, yakınlığından Başka, her ne varsa onu terk etmektir, bırakmaktır. Gönlümüzden çıkarmaktır. Sahibine teslim etmektir. Emaneti sahibine teslim etmektir. Evet, mal da senin, can da senin, evlat da senin, ana baba, eş de senin, dünyada senin, ahiret de senin, ben de sana aitim. Senden geldik, dönüşümüz sanadır dememiz gerekir. Bunu söylerken, bütün gönlümüzle söyleyip gönlümüzün bunu tasdik etmesi gerekir ki doğru söylemiş olalım dolayısıyla vazgeçmiş olalım la ilahe deyip illallah diyebilmiş olalım onun için eğer birinin gönlünde en önde her şeyi kurban edecek, feda edecek, her şeyden vazgeçebilecek bir aşk, bir muhabbet yoksa vazgeçemediği bir şey varsa bundan vazgeçemiyorum, bunu bırakamıyorum, terk edemiyorum. Eğer diyorsa özellikle tabii kardeşlerimize söylüyoruz vazgeçtim Zikrini yapmaları gerekir. Her neden vazgeçemiyorsa vazgeçtim ya Rabbi. Bundan vazgeçtim. Şundan vazgeçtim. Vazgeçiyorum ya Rabbi. Vazgeçiyor. Seni tercih ediyorum. Vazgeçiyor. Sana teslim ediyorum. Her şeyden vazgeçiyorum. Canımdan da vazgeçiyorum. Vazgeçmediğim bir tek sensin. Demek gerekir. Onun için bırakıyorum. Her şeyi bırakıyorum. Bırak, senin için bırakamayacağım, terk edemeyeceğim, vazgeçemeyeceğim hiçbir şey yoktur ya Rabbi. Diyoruz. Dememiz gerekir ki mümin olalım. Rabbimizi seçmiş olalım. Tercih etmiş olalım. Onun için öyle buyurmuştu. Allah dilediğini zatına seçer. Kimi seçiyor? Zatını seçenleri, seni seçiyorum. Senin için her şeyden vazgeçiyor. Her şeyi sana kurban ediyorum diyenleri seçiyor. Çünkü Allah'ın fiili kulun fiiline göre tecelli ediyor. Bu manevi fiili şimdi. Kul Rabbini seçince onun için Yanlışları bırakınca, küfrü, şirki, nifakı bırakınca, kibri, riyayı, hasedi bırakınca nefsinden vazgeçmiş oluyor. Nefsi teskiye temizlenmiş oluyor. Dolayısıyla ruhun nuru nefse tecelli ediyor, aks ediyor. Nefis bütünüyle nurlanıyor. Nefis bütünüyle ruhun nuruyla nurlandığı için o da Rabbini ister, o da hayır yolunda koşmayı ister. Hayrı yapmak, hayır yolunda koşmak, hayırda yarışmak ona ağır gelmez. Bunun içinde mutlaka bir nefis tezkesinin olması gerekir. Sırat-ı müstakimde bir yolculuğun olması gerekir. Yoksa birden vazgeçtim demekle ondan kurtulamıyoruz. Vazgeçmeye çalıştıklarımızdan kurtulamıyoruz. Evet, bir çaba gerekir, bir gayret gerekir, bir yolculuk gerekir. Dolayısıyla bir aşk, bir muhabbet gerekir ki o Allah'ın, Allah'a olan aşkımız, muhabbetimiz vazgeçemediklerimize, vazgeçemediğimiz, sevdiğimiz şeylere, sevdiklerimize galip gelsin. Galip olan Allah'tır. Kulünü galip kalan Allah'tır. Eğer kul Rabbinin sevgisini, yakınlığını, dostluğunu tercih ederse elbette ki bu onun imanına göredir, aşkına, muhabbetine göredir. O zaman vazgeçemediği, bırakamayacağı hiçbir şey yoktur ve hiçbir şey olmaz. Zaten sonuç itibariyle hepsini bırakmayacak mı? Bırakacak. Ona ait bir şey var mı? Yok. Bu zor şey mi? Elbette ki zor şey. Onun için bir yolculuk, manevi bir yolculuk gerekir. Huslat yolculuğu gerekir. Rabbine yaklaştıkça vazgeçer. Neden vazgeçer? Önce iradesinden vazgeçer. İşe oradan başlaması gerekir. Yoksa başarılı olamaz, başaramaz. İradesinde, iradesini Allah'a teslim etmesi gerekir. Rabbim ne dediyse O demesi gerekir. Rabbim neyi emretmişse doğru O'dur, hak O'dur, güzel O'dur. Benim için hayır olan O'dur. Önce bunu kabul edip, iradesini Rabbine tercih edip Rabbinin vahyi karşısında fikir beyan etmemesi gerekir. Allah-u de öyle buyuruyordu. Müminler Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiğinde fikir beyan etmez. Fikir beyan etmez ki onlara yakışmaz dedi. Fikir beyan etmezler. Böyle bir şey mümine yakışmaz dedi. <gülüyor> gerçek müminler Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiğinde gönüllerinde hiçbir ağırlık hissetmeden kabul edenlerdir. Ağırlık hissediyorsa yine bir sorun var. Evet o mümindir ama daha tam mümin olamamış. Allah'ın aşkı, muhabbeti, imanı yani nefsine galip gelememiş. Hala nefis, hala Şirk üretiyor demektir. Hala itiraz ediyor demektir. Hala Allah'ın işini, emrini, hükmünü beğenmiyor demektir ki sıkıntı duyuyor. Gönlünde bir ağırlık hissediyor. Orada bir ağırlık meydana geliyor. Onun için bunun temizlenmesi gerekir. Yani nefsin bu hali terk etmesi gerekir. Bizim bunu ona bıraktırmamız gerekir. Nefsimize bıraktırmamız gerekir. Allah öyle buyuruyor dayet-i kerimede. Allah kuluyla kalbi arasına girer. Allah nefsinin kendisine neler fısıldadığını bilir dedi. Demek nefis bize bir şeyler söylüyormuş. Gizli gizli, sessizce. Öyle ki evet fark edemiyoruz. Ben böyle düşündüm diyoruz. Aklıma böyle geldi diyoruz gönlüme böyle geldi gönlümden böyle geçti diyoruz. Ortaki nefis söyleyeceğini söylemiştir. Şeytan ona söylediğini söylemiş, söylemesi gerekeni söylemiş. O da şeytanla işbirliği yapıp onu söylemiştir. O kadar hakim bir şekilde söylüyor ki insan ben böyle düşündüm diyor. Onun şeytandan olduğunu, nefsinden olduğunu bile ayırt edemiyor. Ama manevi yolculuk yapıldıysa, Rabbine ne kadar yaklaştıysa onu hemen anlar. Öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. Takva sahipleri şeytan onlara bir vesvese verdiğinde onlar onun şeytandan olduğunu hemen anlarlar. Hemen evet, vesile kesilirler. Hemen evet, o şeytanın verdiği vesveseyi evet, Red ederler. Hemen Tevbe eder, istiğfar eder, Rab'larına dönerler. Bunu hemen yaparlar yalnız. Hemen yapamıyorsa, bir sürü eğer konuşuyor, isyan ediyor, itiraz ediyor, feryat ediyor, aynı şekilde biriyle kavga ediyor, kırıyor, döküyor, dağıtıyor, sonra Sonra ben şeytana uydum, diyor. Olmadı. Öyle değil. Bu durumda sana düşen imanını kontrol etmektir. Demek senin imanın sana mani olmuyor. Allah'a olan o muhabbetin, Allah'a ters düşmene mani olmuyor. O anda demek ki Rabbini unutuyorsun. Yetmez. O'nun yanlış olduğunu biliyorsun ama bile bile yanlış yapıyorsun. O zaman Rabbine olan haşetine bakman gerekir bir sorun var. Rabbinden layıkıyla haşet duymuyorsun. Rabbine karşı edepli olamıyorsun. İtiraz ediyorsun, isyan ediyorsun. Sonra sonra ben yanlış yaptım diyorsun. Sonra tövbe yarabbi diyorsun. Bir daha Öyle bir yanlışa düşmemek için yapmamız gereken şey nedir? İmanımızı arttırmak. Buna beraber nefsimize taviz vermemek, nefsimizin kötü hallerini bırakmak, terk etmek. Aynı şey oruç için geçerlidir. Allah yemeyi, içmeyi imsaktan iftara kadar bırak dedi. Bırakıyoruz. Neden? Rabbimiz Öyle emretmiş, Rabbimiz öyle seviyor. Çünkü bu bizim için hayırdır. Ramazan ayı, Kur'an'ın indiği aydır. Hem Rabbimize şükrediyor, Rabbimizin vahyini anlamaya çalışıyoruz, Rabbimize dönüyoruz. Nefsimizi temizliyor, tezkiye ediyoruz. Nefsimize, bedenimize, kendimize hükmediyor. Bütün azalarımıza, göndemize, gözümüze, dilimize, kulağımıza, elimize, ayağımıza oruç tutturuyor. Rabbim böyle emretmiş deyip Rabbimizin yolunda yürütüyoruz. Yani bırakmamız gerekenleri bırakıyoruz. Yapmamız gerekenleri de yapıyoruz. Bırakmamız gerekenleri de bırakmıyoruz. <gülüyor> evet. Allah bırakır. Kimi bırakır? kendisini bırakanı bırakır. Onun için, kulun yarabbi, bizi bırakma demesi doğru değildir. Bizi bize bırakma. Bu duayı yaparken, bunun çift taraflı olması gerektiğini unutmaması gerekir. Ben seni bırakmıyorum, sen de beni bırakma. Bana yardım et. Yoksa ben seni bırakıyorum ama sen beni bırakma. Ben senden yüz çeviriyorum ama sen benden yüz çevirme. Sen beni başka tarafa dönderme. Ben seni sevdiğin gibi yapmıyorum ama sen beni sevmeye devam et. Hatta biraz daha sev. Ben senden razı olmuyorum ama sen benden razı ol. Demek ne demek olur? kulluğu kabul etmemek olur. Kul olmayı kabul etmemek olur. Nefis böyle bir hali yaşıyorsa bilelim ki nefis ilahlık iddia ediyor. Sen beni böyle kabul et demiştir kendisini yaratan Rabbine. Ama ben seni Öyle kabul etmiyorum. Yaptığını kabul etmiyorum. Muameleni kabul etmiyorum. Ben seni kabul etmiyorum ama sen beni kabul et. Ben senin ilahlığını kabul et etmiyorum ama sen benim ilahlığımı kabul et demiş oluyoruz. Kul biraz tefekkür ederse bunun ne demek olduğunu anlar. Manevi olarak zaten kul ilerledikçe incelikleri anlamaya başlar, küfrü, şirki anlamaya başlar. Neyi bırakması gerektiğini, neyi bırakmaması gerektiğini anlar. Onun için önce kul iradesini Rabbine teslim eder. Sonra sonra bedene ait olanları teslim eder varlığını teslim etmeye başlar. <gülüyor> Yanlışlardan kurtulmuş olur. Günahlardan kurtulmuş olur. Ama iradesini teslim ettiğinde mümindir. Ne kadar yanlışı olursa olsun o mümindir. <gülüyor> mümindir. Günah işlemiştir. Günaha düşmüştür ama mümindir. Şirkten kurtulmuştur. Sonra ondan da kurtulur. Öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. Siz günahların büyüklerinden vazgeçerseniz, onları terk ederseniz, bırakırsanız, sakınırsanız, Allah da sizin küçük günahlarınızı evet, diğerlerini örter buyurdu. Kulu yanlış yapar. O biliyor bunu. Onun için büyüklerinden kendini korumaya bak dedi. Diğerini örterim dedi. Diğerinden, diğerlerinden vazgeçerim dedi. Neye karşılıktır bu? Bu onun imanına karşılıktır. buna beraber onun beşer oluşuna karşılıktır. Evet, teslim olmamız gerekir ki Müslüman olabilelim. İrademizi teslim ediyoruz. Bedenimizi, bedene ait olanları teslim ediyoruz. Nefse ait olanları teslim ediyoruz. Teslim olmuş, Rabbine teslim olmuş, Müslüman bir kul, bir mümin olmuş oluyoruz. Evet. Yoksa Rabbimizi bırakırsak Mutlaka onun yerine bırakmadığımız bir şeyler olur. Onun berisinde ilahlarımız, putlarımız olmuş olur. Onu sevmeyi bırakırsak mutlaka gönlümüz başka sevgilerle dolmuş olur, doldurmuş oluruz. Gönül boşluk kabul etmiyor. Mutlaka o muhabbetle dolar, bir şeylerin muhabbetiyle dolar. Bu ya ruhun sevdiği şeylerle dolu olur ya da nefsin sevdiği şeylerle dolu olur. Ruhun sevdiği şeyler, ruh Rabbini seviyor, Rabbini istiyor. Özlemi, hasreti Rabbinedir. Dolayısıyla, dolayısıyla Rabbinin sevdiğini seviyor. Sevdiği amelleri seviyor sevdiği kulları, sevdiği varlığı seviyor. Ama nefis tam tersidir. Nefis kendini seviyor. Kendisi için seviyor. Eğer kendisi için değilse, olmuyorsa, olmadıysa onun o sevgisi kine nefrete dönüşüyor. Düşmanlığa dönüşüyor. Ama Allah için olan sevgi evet, böyle değildir. En kötü durumda bile yapacağı şey sadece onu Rabbine teslim etmektir. Emanet etmektir. Bıraksa bile evet, yapacağı şey Rabbine emanet etmektir. Teslim etmektir. Kin duymaz, nefret duymaz. Düşmanlık duymaz ve yapmaz. Hatta gönlünden bir ağırlık bile hissetmez. Çünkü o biliyor, herkesin, her şeyin sahibi, Rabbi Allah'tır. Sahibine, Rabbine teslim eder. Rabbimizi seviyoruz. Rabbimizden vazgeçmiyor, O'nu bırakmıyoruz. O'nun için olanları bırakmıyoruz. O'nun muhabbetini, sevgisini, rızasını, yakınlığını bize kazandıracak olan amelleri bırakmıyoruz, hali bırakmıyoruz. Rabbimizi bırakmıyoruz, bırakmamamız gerekir. Ama O'ndan başka her şeyi bırakmamız gerekir. Bırakmak derken sahibiyle beraber tutmak gerekir. Tutmamız gerekenleri. Her şey ondan bir nimet, bir ikram. Severken onunla beraber sevmemiz gerekir. Rabbimizden bir nimet olarak, bir ikram olarak, bir güzellik olarak, bir tecelli olarak Sevmemiz gerekir. Öyle bırakmamamız gerekir. Böyle olunca o sevgi Allah'a gider. Gene Rabbimiz için sevmeyi bırakmıyoruz. Rabbimiz için ikram etmeyi bırakmıyoruz. Rabbimiz için rahmet etmeyi bırakmıyoruz. Yani Allah'ın bizde tecelli eden isimlerini el esmaur husnasını bırakmıyoruz. Onunla Yaşıyor, onunla hareket ediyor. Çünkü ahlakımız, halımız Allah'ın isimleri, güzelliği olması gerekir. Ama tersinden olanları bırakıyoruz. Zulmü bırakıyoruz. Rahmete sarılıyoruz. Cimriliği bırakıyoruz. İkrama, cömertliğe kerimliğe sarılıyoruz. Bununla beraber Afetmemeyi bırakıyoruz. Afa mağfirete sarılıyoruz. Evet, Allah'ın isimlerinin karşılığında tersi her ne varsa evet o yanlıştır. O kulun kendi kendine zulmüdür. Rabbinden ayrılmasıdır. Onun için Allah'ın isimlerinin tersine her ne varsa bırakıyor ve Allah'ın isimlerine sarılıyor. O isimlerle isimleniyor, onunla aklaklanıyor, hayatı onunla yaşıyoruz ki mümin olalım, olmuş olalım, Müslüman olmuş olalım, Rabbimize teslim olmuş olalım, Rabbimize yeryüzünde halife olmuş olalım, Rabbimiz esmasıyla, isimleriyle bize tecelli etmiş olsun, o isimlerden de ef'ali tecelli etmiş olsun, güzelliği tecelli etmiş olsun. Dolayısıyla Allah'a ayna olmuş olalım. Böyle olunca Allah zatıyla, sıfatıyla tecelli eder. Rabbimize şahit oluruz. şahadet ederiz. Eşhedü en la ilahe illallah deriz. Diyebiliriz, demiş oluruz. Onun için ne diyoruz? Her şeyden vazgeçerim ama senden vazgeçmem. Bütün yanlışları bırakırım ama senin için olan güzellikleri bırakmam. Senin için olan sevdiğin hiçbir şeyi bırakmam. Onu devam ettiririm. Onu çoğaltmaya çalışırım. Sana yürümeye, koşmaya çalışırım. Sana gelmeye çalışırım, varmaya, basıl olmaya çalışırım. Ama beni tutan bırakmam gereken beni çeken her ne varsa onları bırakırım. Onlar bizi bırakmıyor ama biz on bizim onları bırakmamız gerekir. Allah'a gitmemize mani olan, sevmemize mani olan, iman etmemize mani olan, Rabbimize kavuşmamıza, yakınlığına, dostluğuna mani olan her ne varsa Onları bırakmamız gerekir. Çünkü onlar evet, sevgi, muhabbet bağıyla onlara bağlıyız. O bağları koparıp evet, o muhabbeti Allah'a bağlamamız lazım. Senin için seviyorum dememiz lazım. Bu sana ait. Bu senin bana ikramın. Onu Allah'tan bağımsız olarak sevmiyoruz. Seversek ne olur? Seversek işte o zahiri bir bağ olur. Nefsani bir bağ, bedeni bir bağ olur. O Rabbimize gitmemize mani olur. Rabbimizin yakınlığına mani olur. Allah ile aramıza perde olur. Onun için her şeyi onunla sevmemiz gerekir. Her şeyi ondan. Dünyada Allah'ındır, ahirette Allah'ındır. Her neyi isterseniz Allah'tan isteyin buyurdu. Ondan istiyoruz. Ondan onu istiyoruz. Her neyi de ikram etmişse O'na aittir. Evet mutlaka bir gün her şeyi bırakıp bedenimizi de bırakıp Rabbimize gideceğiz. O bizi bırakmadan, onlar bizi bırakmadan bizim gönlümüzden onları bırakıp Rabbimize gitmemiz lazım. Böyle olunca Rabbimize gideriz. Yoksa gidemeyiz, yoksa varamayız. Onun için ne diyoruz? Her şeyden vazgeçtim, bir tek senden vazgeçmiyorum. Dolayısıyla her şey senin, her şeyi sana teslim ettim, ediyorum. Ben senin Müslümanınım, sana teslim oluyorum, teslim olmuşum. Ben senin mümininim, sana iman etmiş, seni seviyorum. Her şey sana ait, ben de sana aitim diyoruz. Allah bizi bırakmamız gerekenleri Allah'ın bırak dediklerini bırakanlardan eylesin. Bırakmayın dediklerine de sarılıp bırakmayanlardan eylesin. Kardeşlerimize selam olsun.